Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, her yıl Japonya'yı vuran tayfunlar Fukushima nükleer faciasından çıkan radyoaktif maddeleri ülkenin diğer sularına yayıyor. Fransa İklim ve Çevre Bilimleri Laboratuvarı ve Japonya Tsukuba Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre kirli toprak hızlı rüzgar ve yağmurlarla yıkanıyor, nehir ve akarsularda birikiyor. 2011 yılının Mart ayında yaşanan deprem ve tsunamiden sonra Fukushima nükleer tesislerinde reaktörler erimişti. Kazadan sonra büyük miktarda radyoaktif parçacıklar atmosfere karışmış, dağılan sezyum parçacıkları toprağa yapışmıştı. Uzmanların yaptığı çalışma Sezyum 134 ve 137 radyoaktif türlerin Fukushima yakınlarındaki dağlardan nehirlere doğru hareket etmiş olabileceğini ve sonra da, da Pasifik okyanusuna karışmış olabileceğini belirtti. Gazeteport'un haberine göre araştırmacı Olivier Evrard kesinlikle okyanusa doğru bir yayılma var dedi. Tayfunların toprağın dağılmasına büyük katkı sağladığını söyleyen Evrard bunlar aylar geçse de Devam edecek diye kaydetti. Karların erimesinden sonra atıkların nehirlere aktığını belirtti kendisi. Tsukuba Üniversitesi 2011 yılındaki kazadan bu yana bir dizi araştırma yaptı. Bilim insanları kıyı bölgesinde yaşayan balıkçılar ve denize girenler için hala risk olabileceğini söyledi. Kısa bir süre önce yayınlanan araştırma ise Fukushima'dan yayılan radyoaktif iotlar nedeniyle Kaliforniya'da hipotroid hastalığına yakalan bebeklerinin sayısında artış olduğunu ortaya koymuştu. Köylüler Antalya Konya Altına bağlı Hacısekler köyünde 15 yıldır faaliyette olan taş ocaklarının kapatılmasını istiyor. Evrenselin haberine göre Antalya'da adı organik tarım faaliyetleriyle anılan Hacısekler köyü sakinleri 15 yıldır faaliyetini sürdüren taş ocaklarının kapatılması için eylem yaptı. Taş ocakları önünde pankartlarla gelen köylüler adına basın açıklaması yapan Hacı Sekler Köyü muhtarı Şevket Isnık, Türkiye'nin en önemli narinciye bölgelerinden olan köylerinin doğasının yok olma tehlikesi yaşadığını belirterek, buradaki çilek ormanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Burada ayrıca Venedik projesi var yani turizme yakın bir bölge. Bizler daha önce tarlalarımızda ilaç kullanmıyorduk. Ancak 3 yıldan beri ürünlerde küçülme ve evlerde çatlamalar var. Taş ocaklarından sonra ilaç kullanım oranında artış yaşandı. Kurumlar ocak ruhsatı verirken düşünmüyor ve denetim de yapmıyor. Biz burada yaşayan köy halkı olarak utanıyoruz. Gelecek nesillere ne söyleyeceğiz? Bizler geleceğimize yeşil doğa mı yoksa taş yığını mı bırakacağız diye konuştu kendisi. İsmet Kaya vatandaşsa burada toz dağılıyor, atılan dinamitlerden dolayı bütün evlerde çatlak var. Ayrıca yeşilimiz doğamız kayboluyor diye konuştu. Avrupa Birliği arılara zarar veren Fipronil adında 3 pestisit türünü daha yasaklama kararı aldı. Yasaklanan pestisitlerden Clothianidin ve Imidaclorprid Alman Bayer grubu tarafından üretiliyor. Tiametoxam adlı pestisit ise İsviçre merkezli Syngenta firmasının ürünü. Yasanın 1 Aralık 2013'ten itibaren başladığı bildirildi. Yasak üretici şirketlerin tepkisine neden olurken çevre koruma örgütleri yasağı yine de yetersiz olarak görüyor ve kapsamının genişletilmesini istiyor. Avrupa Birliği bu yılın Temmuz ayında fibronilin aralarında mısır ve ayçiçeği tohumları da olmak üzere birçok bitki ve tohumda kullanımını yasaklamıştı. Ancak daha çiçeklenmeden hasadı yapılan soğan, brokoli, karnabahar ve brüksel lahanası gibi sebzeler bu yasaktan muaf tutulmuştu. Fibronilin seralarda kullanımına ise istisnai olarak izin verilmişti. Çevre örgütü Greenpeace memnuniyetini yasak kararı arı neslinin korunması yönünde atılan bir diğer acil ve gerekli adımdır sözleri dile getirdi. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu EFSA, Mayıs ayında zararlı böcekleri bitkilerden uzak tutmak için kullanılan fipronil'in bal arıları için vahim bir risk teşkil ettiği konusunda uyarmıştı. Avrupa Birliği bu yılın ilkbahar aylarından itibaren geçerli olmak üzere neonicotinoid adlı gruptan 3 etkili pestisit türünün kullanımını da yasaklamıştı. Bu tartışmalı kimyasal arıların toplu ölümünden sorumlu tutuluyor. Arıların insanlar açısından önemi sadece bal yapmakla sınırlı değil. Arılar çiçeklerin döllenmesini sağlayan polenleri taşıyarak meyve ve sebzelerin oluşmasını sağlıyor. Arıların olmadığı Çin'in bazı bölgelerinde binlerce tarım işçisi meyve ağaçlarının minik çiçeklerini tek tek elleriyle döllemeye çalışıyor. Arıları bu yüzden korumak zorundayız. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Boğazpınar köyünde hidroelektrik santral projesine karşı mücadele eden köylüler hakkında HES'çi şirket köylülerin attıkları HES karşıtı sloganları ve köylü çocuklarının söylediği HES karşıtı şarkıları gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde köylülerin attığı öne sürülen HES yapma boşuna yıkacağız başına köylüler kardeş HES'çiler kalleş sloganlarının suç unsuru olduğu iddia edildi. Gidekçe'de aynı zamanda Boğazpınar Köyü çocuklarının festivalde söylediği şarkılarında suç unsuru taşıdığı öne sürdürüyor. Bu suç duyurusu ile birlikte son 3 ay içerisinde HES şirketi yetkilileri köylüler hakkında savcılığa 8 ayrı suç duyurusunda bulunmuş oldu. Bu suç duyurularının 2 tanesi takipsizlikle sonuçlandı. Hakkında şikayette bulunan Boğazpınar Köyü muhtarı Tevfik Sarı festivalin tüm yasal izinlerini alındığını ifade ederek 2 gün boyunca jandarma festival alanında görev yapmış ve tutanaklara herhangi bir olumsuzlukta yandımıştı asmamış diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle Esankal'ın Geze Geleceğe. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azelianesunan, Uygur özel ismi. Açık Radyo program destekçisi olun.